Nitekim En-Nisa suresinin 23. ayetinde Cenab-ı Hak bunları beyan etmiştir. Anneleriniz bütün nineler dahil, kızlarınız bunda kızların kızları, oğulların kızları ve onların evlat ve torunları da dahildir. Kız kardeşleriniz anne baba bir veya anne bir baba bir hemşireler dahildir. Halalarınız babanızın kız kardeşleri, onun babalarının hemşireleri ve annenin Anne ve ninelerinin hemşireleri, babanın annesinin ninelerinin hemşireleri, babanın annesinin ninelerinin kız kardeşleri. Biraderler kızları ve torunları, hemşire kızları, hemşirenin kız torunları da dahildir. Buraya kadar olan yedi mahrem, nesep tarafında olan mahremlerdir. Sizi emdiren süt anneleriniz, süt nineleri de dahildir. Süt hemşireleriniz, süt anne ve kardeşlerinde de nesep hükümleri caridir. Kadınlarınızın anneleri, kızlarına zifaf vaki olsun olmasın, anneleri damada haramdır. Kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayelerinizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram edildi. Ayeti kerimede, süt hemşireleri yani süt anne ve kardeşlerinde de nesep hükümleri caridir denildi. Binaenaleyh, süt anneler, süt hemşireler, süt babalar, süt kızlar, Süt halalar, süt teyzeler, süt birader ve kızları hep nesep hükümlerine dahildir. Hadis-i şerifte, nesep cihetinden haram olan süt cihetinden de haram olur, buyrulmuştur. Nikahları ebediyen haram olanların bir arada oturup kalkmaları caizdir. Bunun dışında, yani nikahlanmaları ebedi haram olmayan erkek ve kadınların bir arada oturup bulunmaları caiz değildir. Örf ve adet yukarıdaki ayetin hükmüne muhalifse reddedilir. Daha evvelden nakletmiş olduğumuz hadislerde de bu hususta edebin izahına genişçe yer verilmiştir.